Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçuk. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Konuğum Birsen, Birsen Civelek. Birsen hoş geldin. Hoş bulduk Erol, merhabalar herkese. Merhaba, ee, sevgili dinleyiciler Birsen e, psikolog. Ben size daha önce tanıtmıştım ilk programda. Merak edenler podcast'tan bakabilirler e, Birsen'in e, neler yapmış olduğuna daha önce. E, şimdi e, Birsen istersen e, dinleyicilerimizin yeni konumuzla bağlantıyı kurabilmeler açısından daha önce nelerden bahsettik e, bu üçüncü programımız oluyor. Bir bas, kısaca bahsedebilir misin? Ondan sonra ben sana neyle devam edeceğiz? Yeni sorunla e, devam ederiz. Hı hı, tabii. Ee, daha önce doğa psikoloji ilişkisi üzerine biraz konuştuk aslında. Buradan ekoloji, ekopsikoloji kavramlarına baktık. Ee, ekoloji ile psikolojinin birleştiği bir alan olarak ekopsikoloji ne demek? Biraz bunun üzerine konuştuk. Ardından e, çocuklar üzerinden e, doğa yoksunluğu sendromu ya da doğayla bağlantının kopmuş olmasının yol açtığı, ekofobi gibi e, bazı zorlu durumlardan bahsettik. Ve en son da doğanın çocukların kendilik, sosyal ve bütünsel gelişimleri açısından önemini, tatkısını ön konuştuk. O program da güzel oldu. Güzel e, geri dönüşler oldu. bayağı e, şey, e, Bizim için çok iyi oldu diyenler oldu. E, o zaman şey... E, Çocuklar ve aileler için teknolojik çılgınlık çağında yaşıyoruz ya şimdi böyle bir doğal iletişim çok önemli bu durumda. Hani bunu sağlamak için e, ne yapmak lazım? Zaten hani böyle bir şehir yaşantısı, apartmanlara sıkışmış, güvenlik sorunu var. E, çocuklar eskisi gibi mahalle kültürü yok, sokakta oynayamıyor, temas edemiyor. E, ne Neler yapılabilir? Sen bu konuda hani çalışmalarda yaptığın için belki ön açıcı olabilir söylediklerini dinleyiciler için. Evet. Yani öncelikle şundan bahsetmek isterim. Hani dedin ya güvenlik sorunu var. Çocuklar sokaklara çıkamıyorlar. Ee, ama aslında o güvenlik sorunu devam ediyor. Yani evlerdeyken de devam ediyor. Çünkü çocukları evlere alsak da e, o telefonlar teknoloji aracılığıyla neredeyse bütün dünya çocuklara uygun olan, olmayan ne varsa evimize aslında o ekranlar aracılığıyla girebiliyor maalesef. O yüzden Çocuklar evde olduğu zaman güvenli diyemiyoruz. Özellikle bu dönemde. Onu uygulayarak başlamak isterim. Evet ya çok haklısın. Şimdi... Yani ben de şimdi hani oğlumun internette nereye giriyor neler yapıyor falan böyle bir sürekli takip etmek zorundasın. Bir sürü insanla tanışıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir de e, şirketler aracılığıyla da çocuk istismarı resmen gerçekleşiyor. Mesela bir şey satın almaya teşvik ediyor çocuğu bir oyun oynarken. Ve onun satın alması çok kolay. Mesela bir şeyler geliştiriyorlar. Pay diye bir ödeme sistemi falan geliştirmişler. Yani bizde e, gerçekten tetikte böyle diken üstünde yaşıyorsunuz yani ebeveynler olarak. Şimdi <gülüyor> ne yapıyor acaba diye. Dediğin çok çok evet. doğru yani. Bir de tabii... E, aile ne kadar güvenli hani sen psikologsun belki biraz ondan da bahsedilebilir hani e, dedin ya evet. E, evet yani ev ne kadar güvenli yani çocuk istismarı e, birçok ailede gerçekleşebiliyor i̇şte, aile içi şiddet var vesaire vesaire evet. ya da tarikatlarda şurada burada işte e, çocukların topluca yaşadığı yerlerdeki istismarlar ve şiddetler var yani sokak güvensizdi ama dediğimiz gibi yani ev ne kadar güvenli. Yani karamsarlığa da gitmek istemiyorum mütecilere ama dediğin çok doğru yani. Evet. İyi, iyi bir yere temas ettim. Hı hı. Yani bu dönem biraz ebeveynlik açısından böyle bilgiye doğru bilgiye ulaşım ve Onu bilgeliğe kullanıma, o bilgiyi kullanıma dönüştürme açısından çok önemli bir dönem. O yüzden böyle iş düşüyor gerçekten anne babalara. Yani önceden belki daha farklı yaşamlar sürerken örneğin işte köy hayatını düşünelim. Yani tabii ki oranında zorlukları ve olumsuz tarafları var. Hiçbir şeyi böyle çok fazla güzellemek istemem ama örneğin çocuklar dışarıdayken ne gibi e, güvenlik sorunları olabilir? Belki işte aralarında tartışabilirler. O durumda gelip yardım isteyebilirler. Ya da işte bitkiler açısından e, bazı değil mi? Hani zehirli bitkiler olabilir. Evet. Bebeklerin, çocukların tüket tüketmemesi gereken. Ama zaten anne babalar o yaşamın içerisinde olduğu için onunla ilgili bir bilgi sahibidir. Yani ne yapması gerektiğini bilir. İşte bitkiler hakkında ya da o durumlarla ilgili biraz daha bildiği bir alan. Ama e, şimdiki dönemde maalesef e, ebeveynlerin özellikle medya okur yazarlığı ya da dijital ebeveynlik olarak geçiyor artık. Bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve çocuklarına güvenli bir alan yaratmaları çok önem kazanıyor. Bununla ilgili de çok güzel yayınlar, kaynaklar var ama biraz e, emek ve sabır istiyor. Ve dediğin gibi güvenlik olduğu için e, durum, böyle bazı durumlarda önemli sınırlar gerekiyor çocuklarla e, oluşturmamız gereken. Nasıl aslında bir tane makine aldık, çok basit bir örnek vermem gerekirse, örneğin bir mutfak robotu aldık. Onun üzerinde şey yazıyor değil mi işte, çocukların kullanımına uygun değildir yazıyor ya da işte biz onu nasıl kullanmamız gerektiği için e, onun kullanım talimatını okuyoruz. Aslında bütün uygulamalar, bütün oyunlar da çocukların, belli yaştaki çocukların e, ile ilgili belirli sınırlar içeriyor. Yani o anlamda böyle telefonu çocuğun eline verdiğimizde aslında böyle çok bilinmeyenli bir e, denklemi onun eline vermiş oluyoruz. O yüzden de bu durum çok önemli gerçekten. E, en önemli sınır e, konusu aslında teknoloji demek istiyorum. Tabii ki biz bugün bu çok geniş bir konu. Biraz daha doğa ayağıyla ilişkisine konuşacağımız için böyle o tarafa doğru geçmek isterim ama senin sorun varsa ya şey dedin olur. ya ben kendi çocukluğum aklıma geldi hani çocuğun doğadaki güvenliği mi diyelim artık onu hı hı. hani zehirli bitkileri tanıma hayvanlarla kurduğu iletişim falan ben çocukluğum köyde hep arazide geçti hani ee, sürekli razı değildik işte tarlada çalışıyoruz e, koyun gidiyoruz kuzu gidiyoruz falan böyle bir sürü e, şeyle, okulla beraber bunlar da yapıyorduk ve çalışıyorduk yani o yaşlarda o zaman zaten dediğin gibi hani e, ne yenir ne yenmez ne zehirlidir e, hem aile öğretiyor hem de zaten e, artık bir şekilde kendin de biliyorsun sürekli o e, habitatın içinde olduğun için işte ne bileyim Belli mevsimde belli şeyler çiğdem yetişir gideriz, biz çiğdem kazarız işte pırçalık denir o vardır işte annemin doğadan topladığı bitkiler var yemeklerini yapardı onların hepsini zaten biz bilirdik çünkü yemeğe yapılıyor yiyoruz sarması yapılıyor falan ama şimdi tabii çocuklar için doğaya çıktığı zaman çocuk çocuk için tamamen pastoral oradaki her şey manzara yabancı aslında değil mi öyle bir durum var hatta yetişkinler evet. için bile öyle artık. Evet. Yani benim için de mesela ağaç var konusu. Ben 18-19 yaş işimde öğrendim ağaçları. Benim için böyle hepsi işte çamdı mesela. Tek iyi böyle şey e, iğne yapraklı ağaçların hepsi böyle çam ağacıydı ya da hepsi ağaçtı. Ama aslında içine girdikçe dediğin gibi onların böyle inceliklerine dair birçok şey öğrenebiliyoruz. E, evet, o da bir alan tabii ki. Doğada zaman geçirdikçe. O farkları, farklılıkları görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bir yandan da çocuklukta bunlar çok daha kolay ve dediğin gibi kendiliğinden öğrenilebiliyor doğada zaman geçirdikçe. Şimdi şöyle teknoloji tabii ki bir yandan da e, biz e, şeyinden bahsettik ama tehlikeli yanlarından bahsettik ama güvenlikle ilgili yanlarından daha doğrusu. Şöyle de bir tarafı var yani ebeveynler açısından da bakacak olursak şimdi bir çocuğun ihtiyaçlarını bir anne babanın sadece karşılaması özellikle belli bir yaştan sonra yani 3 yaştan sonra sosyalizasyon dönemi başlıyor artık çocuklar için. Ee, onun tek başına ihtiyaçlarını karşılaması, oyun ihtiyacı, hareket ihtiyacı, işte keşif, merak ihtiyacıları var çocukların. Büyümeleri için, beyin gelişimleri, beden gelişimleri için e, ve psikolojik gelişimleri için bunlar çok önemli. Ve bunu iki kişinin bir ev ortamında kapalı bir alanda karşılaması gerçekten kolay değil. Yani bir de çalışan iki bebeğini düşünelim şehir yaşamında. Hı -hı. Ee, öyle bir durum olunca da böyle anne babaya aslında nefes aldıran bir e, alan oluyor çocukların teknolojiyle böyle zaman geçirmeleri. Çünkü o zaman bütün odakları ekranda oluyor ve e, bir şekilde... E, Güvende diye düşünüyorlar. Ya da işte artık bir şeyle uğraşıyor. Ben kendi işlerime bakabilirim diye düşünüyor belki anne babalar. O yüzden de böyle bir ihtiyaç da var aslında. Yani şehir yaşamında çocukların bulunuşunu, varlığını, yaşantısını ya da doğal olanların şehir yaşamında yok oluşunu daha bütünlükte olarak da konuşmak gerekiyor. Örneğin ben böyle bir dönem bir proje sunmuştum. Belediyeye çok isterdim gerçekleşmesini ama ne yazık ki böyle çok küçük çaplı bir proje olduğu için çok şey olmadı, kabul görmedi. Ama şöyleydi aslında, güvenli parklar, güvenli oyun alanları oluşturma projesiydi mahallelerde. Yani bazı mahalleler özellikle buna çok uygun bazı şehirlerde ve böyle birbirini tanıyan, anne babaların birbirini tanıdığı, bağ kurduğu, Biraz yeşil alanların, belki bostanların arttırıldığı alanların oluşturulması ile ilgili bir projeydi. E, çünkü aslında o güvenli hissetmemizin sebebi, sokakları, mahalleyi biraz da bağ kuramamamız. Hani doğayla nasıl e, bağlantımız kopuyorsa aslında birbirimizle de o şekilde. Evet, yani evet. mahallede kimler var, hangi çocuklar var, hangi aileler var e, sorusu çok da ya da alanı çok da e, açılmıyor yani zihinlerimizde ya da. Hayatlarımızda. O yüzden o bütünlüklüğü düşünme kısımları da çok önemli. Ben şehirlerdeki doğal alanları da çok önemsiyorum. Yani şimdi çok fazla yapılaşma var ama gerçekten yeteri kadar böyle yeşillik alan var mı, park var mı mahallemizde. Ama şey gibi değil yani biz hafta sonu arabamıza bindik işte 5 kilometre, 6 kilometre gittik. Yeşil bir alana çocuğumuzla orada zaman geçirdik gibi değil de gerçekten evlerimizin içinde yürüme yani. mesafem. Evet yürüme mesafemizde böyle alanlar var mı? Ee, bir yandan da bu alanları oluşturduğumuzda ekosistem gerçekten çok hızlı orada bir alan oluşturuyor. İşte kuşlar geliyor, böcekler geliyor, başka hayvanlar geliyor. Ee, o anlamda mahallelerde özellikle doğal alanları oluşturulması ya da şunu önereceğim aslında, nasıl bir yaşam istiyoruz? Yani biz çocuklu bir yaşam düşünüyorsak, bu yaşam alanımız bizim evimiz, mahallemiz bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor mu? Belki bu soruyla da biraz e, araştırma yapabilir aileler. Yaşama dair, hayatlarına dair sorular sorabilir. Ve bu dönemde dediğim gibi biraz iş düşüyor bize. Biraz böyle bu soruları sormak ve adımlar atmak üzerine iş düşüyor e, diyebilirim. Bostanlar oluşturulması da çok önemli dediğim gibi hani aslında buna belediyeler öncülük etse parklarla beraber bostanlar çocuklar hani o bitkilerin yetişme süreçlerini gözlemleseler mahallelerinde falan çok daha iyi olur ya da işte bir sürü ağaç dikiliyor ama meyve vermeyen ağaçlar dikiliyor meyve veren ağaçlar da dikilebilir hani çocukların mahallelerde onunla ilgilenmesi sağlanabilir burada belki ebeveynlere de şöyle bir sorumluluk düşüyor. Artık hani e, örgütlenmek, talep etmek, ısrar etmek gerekiyor. Hani şimdi biz belediye yapsın diyoruz ama belediye belki ya duyuyor ya duymuyor bunu. Duyuyorsa da belki klasik belediyeciliğin çok da dışına çıkmak istemiyor. Yani uğraşmayın diye düşünüyor. E, oradan hareket edebiliyor. Yani artık insanların her konuda aktif olması gereken bir dönemde yaşıyoruz. Şey, e, bilim insanları bile... E, IPC raporunu hazırlayan bilim insanları bile şey dedi ya hani artık e, rapor hazırlamak değil hani harekete geçin sokağa çıkın bir şey yapın yani gezegen yanıyor yani hani böyle bir, böyle bir zamanda yaşıyoruz gerçekten ki dediğim gibi mahallelerde böyle yaşam alanlara ekosisteme katkısı olacak alanlar oluşturması için haydi haydi harekete geçmek gerekiyor yani ekolojiyle sosyolojinin Birbirini destekleyen şekilde hareket etmesi şart gibi geliyor bana. Evet ve psikolojinin <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün alanlar birleşti artık değil, evet, değil Öyle bir dönemdi. Hayırlı gayrı yani, yok. Bilemin evet. Buna dair söyleyeceğim bir şey yoksa başka bir sorun var benim sana. Ee, şöyle neler birkaç bir şey daha eklemek isterim. Tamam. Bu konu başlığı altında değinmek istediğim şeylerdi. Şunlar, e, dedi ya mesela bostanlar. Hı hı. Bir yandan da küçük adımlar da çok önemli dediğin gibi. Yani harekete geçmek deyince belki yani çok büyük bir hareket de e, bekliyor olabiliriz kendi içimizde. Evet, ama bir de yapısı... hareketler de önemli. Evet. Yani mesela bu e, yaşadığımız yaşamla ilgili, ya, gıda ile ilgili, giydiğimiz kıyafetle ilgili, bunlarla ilgili sorular sormak aslında bu Yediğimiz yemekler nereden geliyor e, gibi. Yani bunların araştırmasını yapmak da çok önemli. Bir yandan da bunlarla ilgili üretimler de çok önemli. Mesela balkon bahçecilikleri bile var. Yani bir evet. e, balkonu işte kapatıp ya da küçük bir sereye dönüştürmek. Orada böyle minik minik bunların gelişimini, e, bitkilerin gelişimini gözlemlemek. Ve böyle bu, bunlara gerçekten çocuklar çok açıklar. Yani çok meraklılar. Çünkü onlar için çok büyücü bir şey, Küçücük bir tohumun büyüdüğünü görmek. Hani bu pamuklu bile biz yapardık ya fasulyeyi Türkken ne kadar heyecanlıydı. Ee, gerçekten böyle küçük şeyler aslında çok büyük e, etkiler de e, oluşturabiliyor diyerek bir bunu eklemek istedim. Mahalle bostanlarından bahsetti. Bunun daha da aslında ötesinde üretim çiftlikleri de var değil mi? Bu evet. alanda böyle güzel üretim yapan, oraları ziyaret etmek çocuğumuzla. Ormanlara gitmek, nehirlere gitmek, farklı yaşam formlarıyla buluşmak, kamplar yapmak gibi gibi birçok hareket alanımız da var. Doğayla bağlantımızı kuvvetlendirmek için. Ama tabii ki öncelikle yaşam alanımızı ve yakın çevremizi nasıl dönüştürebiliriz? Orada küçük bir hareket nasıl başlatabiliriz? Bence en önemli nokta burası. Aslında buna bizim <gülüyor> Antalya Gıda Toplulu'nun pratiğinden Birkaç örnek verebilirim. Hı hı. Harekete geçmek dediğimiz şey belki hani mikro düzeyde. İşte mesela şey dedin ya işte şehir merkezinde de olabilir, ziyarete gidilebilir. Burada mesela bizim komşu bostan var, doğal üretim yapan şehrin tam Kır Cami'de, tam merkezinde. Çok da büyük bir bahçesi arazisi var mesela. Biz buluşmalarımızı orada yapıyoruz, çoluklu çocuk hep beraber gidiyoruz çocuklar orada işte birçok bitkiyle tanışıyor işte eli toprağa değiyor en azından. Öyle bir şey yapıyor. işte Aksu'da mesela üreticimiz var. Oraya gidiyoruz. böyle Aslında Antalya merkezde birkaç tane böyle üretici var. Bazen genelde buluşmaları orada yapıyoruz. Bu çocuklar için ve bizim için de çok iyi oluyor zaten. Bir de şey var mesela yakın bir zamanda takas şenliği yaptık ve bunu Antalya'nın insanların hafta sonu en yoğun gittiği parkta yaptık. Hem çocuklardan hem yetişkinlerden inanılmaz bir ilgi oldu. Çocuklar oyuncak takas etti, kitap takas etti. Ee, mesela ben oğlumun kıyafetlerini götürmüştüm. Tamamını bir çocuğun bedenine çok uydu aldı, ayakkabısını biri aldı. Yani e, böyle bir de belki ekonominin de e, bu kadar kötüye gitmesinden kaynaklı artık bir ihtiyaç da sadece hani e, fazla üretim engelleyelimden de öteye geçmiş durumda. Zaten takas şu an insanların çoğu için. ...bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Orada çocuk zaten belki... ...hani e, giyilmiş bir kıyafeti... ...temiz yıkamış alıp... ...tekrar giyerek... ...hem bunu, bunun... E, ...tüketim kültürünün dışına çıkmış oluyor. Orada hani çocuğa yeni kıyafet alınır... ...algısını kırıyor. Hem de dediğim gibi hani... E, ...ekolojik krizde... ...minik de olsa kendine düşen payı... ...biraz azaltmış oluyor... ...diye düşünüyorum. Yani onun için de hani... ...takas... Son derece politik bir eylem gibi geliyor bana yani takas yapmak şu anda. Evet, evet kesinlikle. Takas, ikinci yer pazarları, bütün bunlar çok önemli. Ee, ne güzel oldu, bundan bahsetmiş oldum. Ben de bir noktada gelmek istiyordum buraya. <gülüyor> Beklesin. <gülüyor> <Ya> şöyle aslında <gülüyor> o zaman yeni sorumu sormayayım çünkü birkaç dakikamız kaldı başka söyleyeceğim bir şeyler varsa onları alayım bir de zaten müziğimizi sen seçtin onunla ilgili birkaç bir şey söyleyeceksin sanırım ondan sonra kapatırız tamam şöyle Yeryüzülü Konuşma Sanatı diye bir kitap var orada böyle çok hoşuma giden bir söz vardır hatta öyle bayağı obada da çalışmalarımızın başlıklarında kullanırız bir ormanı insanın atası gibi deneyimlediğinizde onu yerle bir etmek çok zordur diye bir ifade vardır. Yani aslında bütün bu canlılığı, varoluşu, birbirimizi biraz daha böyle bağ, kuru, bağ kurma temelinde Hı -hı. baktığımız zaman biraz daha değişmeye başlıyor bence bazı durumlar ve yaratıcılığımız artıyor, işte etkileşimimiz artıyor, çözüm üretme gücümüz artıyor. Biraz bunu böyle buraya getirip toparlamak isterim. Bu şarkı da yine Şubadap, Şubadap'tan Yaşam Ağacı diye bir e, şarkı. Bu e, ormanın atası olarak deneyimlemek dedim ya burada da böyle biraz akraba olarak e, deneyimleme üzerine yazılmış bir şarkı böyle doğadaki canlıları Yaşam Ağacı şarkısı. O yüzden seçtim. Keyifli dinlemeler. Teşekkür ederiz. Müziğimizi de seçtiğin için. Ben de sana onu söyleyince Gılgamış aklıma geldi. Gılgamış'ta da Ormanın koruyucusu Baba vardır. İşte Uruk Kralı Gülgamış enki duyu, ormanın kalbinden çıkıp modern yaşama giden enki duyu kandırarak devasa binalar yapmakta, orman doğayla arasına mesate koyma ve bu yaptığı devasa binalara da hayatın anlamını atfeder orada Gülgamış'ta. Ölümsüzlüğü arıyor ama ölümsüzlüğü yüksek binalar, korunaklı binalar, dev eserler yapmakta buluyor. hani Gılgamış anlatmak çok uzun süre ama kısaca böyle. İşte Humbaba e, enkidu aracılığıyla e, devasa ağaçlar kesiliyor ormandan. Humbaba da enküdüye şey diyor ben sana buradan bir tane bile ağaç vermezdim ki neyleyim ki benden çıktın gittin diyor. Hani, ancak diyor, sen yapabilirdin zaten bunu ve yaptın diyor. Böyle, böyle bir şey. Belki işte Bağ kurmak insanların, çocukların işte doğadaki diğer canlılarla, bitkilerle onu koruma açısından da e, herhalde büyük önem atfediyor. Senin söylediğinden bunu anlıyorum. Hani, çünkü evet. bağ kurduğun şeyi korumak istersin, kaybetmek istemezsin. Ama senin için uzaktan bir manzaraysa e, kemerde bir ağaç kesiliyor. Belki haberin bile olmaz. E, ya da yanından geçip gidersin yani başka bir manzaraya bakarsın sonra da. Ama o ağaçla bir bağın olsaydı. İşte Ulupınardaki bizim çınarlarla ilgili verdiğimiz mücadeledeki gibi, o çınarları bir şekilde kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapardı herhalde diye düşünüyorum. Hmm. Teşekkür ederim, Kesinlikle. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Rica bir sonraki programda görüşme görüşeceğiz. <gülüyor> Görüşmek üzere. Ee, sevgili Teşekkür dinleyiciler, e, bir sencevelikle e, programımızı burada bitiriyoruz. E, onun seçtiği yaşam aracı parçasıyla. Şu da bab çocuktan, değil mi? Şu da Bap çocuktan. E, evet. Evet. Dinliyoruz. İki hafta sonra görüşince dek. Hoşçakalın.